Dolayısıyla o ruh, o kabir, kabirde olabilir. Kabirde olması demek, o bedenin içinde olması demek değil. Çünkü beden bitmiş. Zaten şeyi okuduk ya, <gülüyor> Zümer 42. ayette de diyor ki Allahü Teala فَيُمْسِكُوا الَّذِي غَدَٰى عَلَيْهَ الْمَوْتِ Ölümle karar verdiği ruhu tutar. ve الْاُخْرَ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّ Ama uyanın ruhunu serbest bırakır belli bir süreye kadar.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 ve ma entebi müşmigin men fil kubur. Sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. Diyor. Demek ki orada o kabirde olan var. O e, vücut öldüğüne göre kabirde o zaman ne olabilir? Ancak ruh olabilir. Yani fiha nü'yi dokum ayeti kelimesi de size tekrar o toprağın içine iade edeceğiz ayeti kelimesi onu gösteriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem